Merhaba Zafer abi. Merhaba. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Lejendirium Türkiye izleyicilerimiz. Aslında biz az önce selam vermiştik. Sonra ne oldu? 6 senedir olmayan oldu. Elektrikler kesildi. Trafoya kedi girmiş. Trafo bozdu bizi. Elektrik kesildi. Allah'tan hemen geldi. Gondolün düşmesin diye dış mihraklar uğraşıyor. Düşürmeyeceğiz lan. Değiştireceğim ki. <gülüyor> kendi yorumunu katacak Zafer Kendi yorumunu katacak. Düşürmeyeceğim. <gülüyor> Rings of Power ekibi gibi kendi yorumunu katacakmış. Zafer abi son bölümlerde Cem'i bir karakter için gaza getirip getirip heyecanlandırıp heyecanlandırıp sonra tam o gaza gelmişken öldürüyorsun. Daha ölmedi canım. Ölenlerden bahsediyorum evet. daha ölmedi diyor. Glorofinle öldü mü? Ölmedi. Evet. Hayır. Rok öldü. Biz de yaşıyoruz. <gülüyor> Rok öldü. Rok öldü. Rokçuyuz, rokçuyuz dedin. Rok gitti. Şahaneyle gitti adam. Şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Bir... Ektölyon yaralı şu an. Ektölyon yaralı var. ha. Ona bayağı üzülmüştü. Reklam arasına gittik gözleri dolunca. Evet. Şimdi iyi misin? Glorofinleciyiz. <gülüyor> Hemen de unutur. <gülüyor> Hemen de yerine yeni kahramanlar koyar. Mis. Evet abi o zaman nerede kalmıştır? <gülüyor> Saray meydanında, kraliyet meydanında çok büyük bir arbade vardı. Artık Melkor'un kuvvetleri de barikatları patlatıp içeri doğru yönelmişlerdi. Bir tane ateş ejderhası da daha önde ilerliyordu. Su orada direkt onun karşısına çıkmak için öne doğru çıkıyor. O sırada da baygın bir şekilde neredeyse komada gibi ektrilionu da çeşmenin yanına bırakıyor. Öne doğru. ...doğru çıkıyor ve oradan püskürtülüyor tekrar kuyunun yanına doğru püskürtülmüş durumda ama aşırı sıcaktan ateşten falan böyle kendinden geçmiş gibi o da berbat bir halde fiziken falan bitmiş bir durumda Thor hatta dizlerin üstüne çökmüş böyle nefeslenmeye çalışıyor. Egalmont'la da birbirlerinden kopmuşlar o sırada ikisi beraber gidip müdahale ediyordu ama Egalmont'la başka bir yere kapatmaya gitmiş o da uzaklaşmış ve tam o sırada bu dayanılmaz sıcağın bitkin düşürdüğü dizlerin üstüne çökmüş olan Thor'un karşısına Melko'nun öz oğlu sayılan ki ilk hikayeler ...de Melko'nun cidden oğlu diye geçer... ...ve en kudretli iblislerinden Balroglan'ın reisi Godmong... ...Tor'u tepelemek üzere ona doğru yaklaşıyor... ...yapabilecek hiçbir şeysi yok yani artık çok bitmiş durumda... ...ve çok rahat bir şekilde Godmong onu öldürecek... ...tam teslim olmuş, ölmeyi kabul etmiş bir durumdayken... ...bir bakıyor metalik bir griye dönmüş suratı... ...sol eli tamamen hareketsiz yanında sarkık bir durumda... ...uzun bir adımla atlayarak Ektelion, Tuor ve Godmong'un arasına giriyor... Kalan bir kapışmaya başlıyorlar falan. Tekelleye yalnız. Tekelleye tabii. Kalkan kolu tamamen hareketsiz. Böylece duruyor. Detayları atlama Zafer <gülüyor> abi. Cem kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte vardı, bir tekelle adam vardı. Evet. Bayağı bir çarpışıyorlar. Ektelion hiç geri çekinmiyor ve en sonunda şey yapıyor. Gottmunk'un da silah tutan elini yaralıyor. silah elden savruluyor düşüyor. Yani Sebe onun da bir eli işlevsiz kalmış oluyor. Ama Gottmunk hala ayakta böyle karşılıklı duruyorlar. Öldü ölecek gibi çok perişan aslında Ektelion'da. Büyük bir güç harcamış. ve karşı karşıya geliyorlar. Yalnız Ektelion hiç Gottmunk'un ve hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapıyor. Gottmunk'un üstüne atmıyor vücuduyla ve belinden sarılıyor. Ayaklarıyla uyluklarına bastırıyor. Yalnız tek kolla. Tek kolla. Diğer kolla yok Onu arada hatırlatırsak değil evet, mi Cem? Evet. Önemli. Önemli O Bu yani. şey yapamıyor. Hani bir an şaşkınlıkla falan böyle geri doğru kaykılıyor ve şeyde hep bahsetmiştik ya bu çeşme klanının şövalyeleri, üyeleri böyle vücutlarının değişik yerlerini değişik böyle mücevherler, elmaslarla falan kaplısızları. Bunun kaskının da böyle sivri bir elmas parçası var. Ektirion'da. Ektirion o elmas parçasını kafasını ittirerek Godmong'un kalbinin olduğu yere sokuyor. İşte bu be. Godmong artık ayakta duramıyor beraber yuvarlanıp kraliyet meydanındaki o dipsiz kuyunun içine düşüyorlar ve ikisi de bu şekilde ölmüş oluyor. Yalnız korkuş bir buhar falan çıkıyor kuyudan ve bütün çeşme klanının lideri bütün birinci çağdaki en kudretli ev savaşçılarından biri Tuor'un yakın dostu Ektelion Godmong'u öldürme pahasına kendisini de feda ederek bu şekilde ölmüş oluyor. Rest in peace. Şey diyor burada. Çeşme Hanisi'nin bu eşsiz lideri bu ateşli kapışma sırasında serin sularda nihayet erdi. Vay arkadaş. Ektelion'un sayesinde Tuğur kurtulmuş oluyor. O sırada biraz nefeslenmiş oluyor Muhtemelen adrenalin Ali falan da toparlıyor kendisini falan. Kendine gelme fırsatı buluyor. Ama çok sevdiği büyük derin bir sevgi saygı duyduğu Ektelion'un ölmesini görmesi falan onu derinden yararlıyor. Gözyaşlarından boğuluyor orada Ektelion'un ardından ağlamaya başlıyor. Yalnız savaş gürültüleri sürekli saldılar bitmediği için bir an önce o yaz durumundan kurtulup kendi durumunu meydanın durumunu falan incelemeye başlıyor. Tam o sırada böyle bir balrokla falan iyice yaklaşmışlar saraya doğru geliyorlar ve o sırada birden sarayın kapılar açılıyor ve içinden kralı korumakla görevli özel kral muhafızları başlarında da kral Turgon hücum ediyorlar. Çok taze kuvvetler çok da kızgın bir haldeler ve onlar hiç savaşa dahil olmadığı için çok diçler sadece kralı korumakla görevliler öyle bir saldırı düzenliyorlar ki o sırada 40 tane balrok öldürdükleri söyleniyor. Balokların öldürüşüyle beraber Melkor orduları falan tedirgin olmaya başlıyor. O kadar celalli bir şekilde ilerlemeye başlıyorlar. Önlerine geleni pişmeye başlıyorlar ki oklar zaten kaçmış. Bir tane ateş ejderhasını yaralayarak, kılıçlayarak, kargınlayarak falan kuyuya düşmesine sebep oluyorlar. Kuyuya düşünce kuyudan çok daha büyük bir buhar is ve sis kaplıyor meydanı. O kadar çok su buharı çıkıyor ki ve o ejderhanın pisliğiyle beraber kirlenmiş bir buhar. Böyle yağlı bir irinle kaplanmış sisin içinde kalıyorlar. Göz gözü görmez oluyor. Bu sırada oradaki o sonsuz kuyu ve o kuyudan beslenen çeşme, pınar, efsanevi pınar yani gondolinin o da sonsuza kadar kurumuş oluyor bu şekilde. Bayağı o sular güzel. balçağa dönüyor. Alçak merkez. Pınar'ın felakete uğraması, etrafın sisle kaplanması falan sayesinde göz gözü görmez olunca orklar, balroklar avantajlı duruma geçmiş oluyor. Önlerine geleni kesmeye başlıyorlar. Bunlar Melkor'un kuvvetleri kadar rahat hareket edemiyorlar. Bir anda da bir panik aralarında baş gösteriyor. Öyle bir hale geliyor ki birkaç tanesi yanlışlıkla birbirlerini bile öldürüyorlar. O kadar göz gözü, gözü, gözü görmüyor. Yani. Yanlışlıkla birbirlerini bile öldürüyorlar. Bu panik sırasında Glingol ve Bansal adındaki iki tane elf beyi dağılan askerleri kendi emirleri altında toplayıp bir hizaya sokmaya çalışıyor. Bunda da oldukça başarılı oluyorlar. Yine elflerin bir savunma düzeni oluşmuş oluyor. Kral da dahil olmak üzere. O sırada Kral Turgon da askerleriyle beraber geri çekilmiş şey diye sesleniyor askerlere. Gondolin'in düşüşü de kendisi kadar görkemli olacak. Ve bu ifade üzerine böyle ürpeliyor dinleyiciler. Bir teslimiyet hissi alıyorlar falan. Çünkü bu sözcükleri aslında efsanelerden, şarkılardan biliyorlar. Amnon'un kehaneti denilen bir kehanet var. Oradaki kehanetin sözlerinden birisi bu. Gondolin'in Düşüşü bile büyük olacaktı hikayesi. Bu Amnon'un iki uzantısı var. Bu Amnon Mandos'un yani Vefantur'un hizmetkarlarından, mayalarından birisi ama onun özellik kain gücü. Ve Gondolin'in düşeceğini çok çok daha önceden kehanette bulmuş. Gondolin bir gün yıkılacak diye. Adının Amnon olduğunu söyleyenler de var. Kehanetin yapıldığı yerin Amnon bölgesi olduğunu söyleyenler de var. Valarların yaşadığı bölgede. O ikisi şaibeli ama sonuçta Vefantur'un yani Mandos'un mayalarından birisinin kehaneti Gondolin'in düşeceği. Tuor haykırarak araya giriyor bu teslimiyet sözlerinden sonra. Tabi Tuor'un kendisi de şeyi biliyor bu kehaneti biliyor. Diyor ki Gondolin'in henüz düşmedi kralım diyor. Hem Ulmu onun felaketi uğramasına izin vermez. Direnmemiz gerekiyor. Bu pozisyonda şöyle bir pozisyon. Kral ne? Merdivenlerin dibinde Tuor. Kral merdivenlerin üstünde. ilk kez Tuor'un Ulmo'dan haber getirdiği pozisyonun aynısı. Hmm. Yani bu ilk gondolini bulup geldiğinde krala Ulmo'nun sözlerini söylediği pozisyonla birebir aynı durumda. Hmm. Kral şey diyor yukarıdan merdivenlerden aşağı onun telkinlerine kulak tıkayarak diyor aslında diyor ben gondolinin mahvolmasına sebep oldu. Ulmo bizi uyardı senin aracılığıyla. Ben kulak tıkadığım için gondolin kaybediliyor. Burada ovanın çiçeği diyor gondoline Ovanın çiçeği soluyor diyor. Kimi şeylerde tercümelerde orayı vadini zambağı diye de çeviriyorlar. olma diyor kentimizin kurtulmasına yardım etmeyecek çünkü biz onun sözünü dinlemedik. dinlemedik. O yüzden de diyor kesinlikle diyor hiç umut kalmadı. Hiçbir şekilde bu kenti kurtaramayacağız. Ama diyor şuna eminim diyor Noldoli'den kurtulanların bahtı sonsuza kadar kara olmayacak. Noldoli bundan sonra da güzel günler görecek. Söylenenler tabi can kulağıyla çevrede dinleniyor. Ve hepsi silahlarını kaldırıp birbirine çarpıp teslim olmayacak diye krala moral vermeye çalışıyorlar. Turgon diyor ki üzerimize çökmüş olan felakete karşı direnmeyi aklınızdan geçirmeyin diyor. Çünkü artık bu felaket geri dönüşsüz bir yere girdi. Yalnız bütün Noldolin'in ölmesine gerek yok. Siz sağlam olanlar, geri çekilebilecek olanlar askerler bütün sivil halkı da yanlarını alarak geri çekilsin. Hiç olmasa birileri canlarını kurtarsın. Gondolin'den kalanlar olsun. Gondolin kentinin yaşayanlarının belli bir kısmı hayatta kalsın. Hı -hı. Ve ben burada kalacağım ve burada öleceğim için de sizin kralınız Tuor olsun. Liderliği Tuor'a veriyor. Tuor hemen itiraz ediyor. Hayır diyor. Burada bir tek kral var diyor. O da sizsiniz diyor. Sizden başka kral olamaz. Ben kral olmak, bu grubun başına geçmek falan istemiyorum. Öyle olsa bile diyor. Kral artık tek bir kılıç savurmayacağım düşmana karşı. Tamamen teslim olacağım. Kafasından da kraliyet ağacını alıyor. Merdivenlerden aşağı atıyor. Bu yuvarlanıp giderken Glingon'un ayaklarının dibine doğru düşüyor. Yanı başına dikilmekte olan Galdo orada. Uzanıp Taci yerden alıyor ve geri uzatıyor Turgon'a. Turgon hiç bakmıyor bile Taci'ye ve kulesine giriyor. Kulenin merdivenlerini yavaş yavaş yukarı doğru tırmandığını görüyorlar. Ve o sırada bütün bir halk ve oradaki siviller ve askerler panik içinde ve yukarı çıktığında gene böyle davudi bir sesle ve hatta düşmanların da duyabileceği bir şekilde sanki özel bir ses sistemiyle güçlendirilmiş gibi kulesinin penceresinden sesleniyor diyor ki Noldali'nin zaferi çok görkemli olacak. Ve bütün bunları söylediği anda bir gece yarısı olduğu tahmin ediyor. Tam bunu gece yarısı söylemiş olduğu söyleniyor. Hmm. Bu da Ammon kehanetinde gece yarısı gondolin kaybedilecek diye de bir şey var. Yani kehanet ikinci kez doğrulanmış oluyor bu gece yarısı söylemesiyle. Tabi o sırada orklar falan da bir durmuş çünkü hem ejderhayı kaybetmişler hem gotmonku kaybetmişler hem de elfler belli bir disiplin içine girmiş falan böyle karşılıklı dururken çok kısa bir savaş konseyi toplanıyor. İki tane ana fikir var. Diyorlar ki biz bu orduyu Melkor'un ordusunu ne kadar kuvvetli saldırırsak saldıralım yarıp geçip dağlara kavuşamayız. Bizi yok ederler. Bizi yok ettikten sonra da gelip bütün kentteki herkesi yok ederler. O yüzden yapabileceğimiz şey kralın sarayın önünde postu pahalıya satmak. Olabildiğince çok zarar vermek ve burada kahramanca kentimizi savunurken öyle. Bir başkaları da şey diye düşünüyor. Yani bir şekilde teslimiyet bu. Bu teslimiyeti kabul etmeyelim. Başka bir yol bulalım ama bunun yolu ne? Tuğr tamamen karşı yalnız ikicikli bir durumda Tuğr. Tuğr şeyden daha bahsetmemiş. O kaçak işte. gizli geçitten falan. Ve diyor ki artık diyor zamanı geldi. Yani şimdi söylemesek ne zaman söyleyeceğiz? Yalnız buradaki sivilleri falan toparlayıp gizli geçite götürürse bu sefer eve gidip idrili ve Örendil'i yanına alamayacak. O yüzden hani bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi emin değil. Ama sonuçta dayanamıyor. Diyor ki ben gizli bir geçit yaptım. Hiç kimsenin bilmediği o gizli geçitte dağlara ulaşabiliriz. Oradan geçerek buradan geri çekilerek şeye ulaşalım. O gizli geçite gizli geçitten geçerek kurtulabildiğimiz kadar kurtulalım ne kadarımız kurtuluyorsa ama diyor ben sizinle gelmeyeyim evime gideyim yani İdril'le öğrendili görmeye gideyim falan diyor ve bunu dedikten sonra diyor ki böyle bir kurtulma şansımız olduğuna göre kralın da burada kalıp ölmesine gerek yok krala da haber verelim kral da bizle beraber gelsin kralın yanına çıkıyorlar kral bunun umutsuz bir çaba olduğunu ve kendisinin kentini terk etmeyeceğini kentiyle beraber kendisini de ölmek istediğini söylüyor ve tekrar diyor ki sizin önderiniz tuğur olmalı tuğur bu önderliği aranızda en fazla yakışanı ve benim gözümde benden sonraki yönetici siz tour ne diyorsa onu yapın. Ama diyor ben kendim şehri terk etmeyeceğim. Kesinlikle etmeyeceğim. Bunlar aşağı iniyorlar haberciler. <gülüyor> diyor ki Turgon gelmiyor yani. Hmm. Turgon'u kral ilan ediyor. Benim yerime o geçsin diyor falan. Bunlar gene aşağıdan yukarı bağırıyorlar. Kralım siz olmazsanız bizim sonumuz ne olur? Sizin liderliğiniz olmazsa buradan kurtulamayız falan diye. En sonunda Turgon da sinirleniyor bu ısrarlar karşısında. Diyor ki hayır ben burada kalacağım. Eğer ben gerçekten kralsam emrimi yerine getirirsiniz ve talimatlarımı sorgulamaktan vazgeçersiniz. Benim talimatım Turgon'la beraber Turgon'un planına uymanız. Başka haberci göndermiyorlar artık. Hani bunun çok net bir durum, çok net bir karar olduğunu öğrenince. Belli bir kısmı direkt olarak kral soyundan gelen şövalyeler, askerler diyorlar madem Turgon burada şehriyle beraber öleceğim diyor. Biz bu kaçış planında imkansız olduğunu inanıyoruz. O zaman biz de kralımızla beraber ölürüz. Terk etmeyiz burada kralla beraber savaşa savaşa ölürüz diye belli bir asker kısmı kalmaya karar veriyor. Tuğor eve gidip karısıyla çocuğunu almak istiyor ama hep şey var böyle içinde ama ne olacak buradakiler falan. En sonunda şöyle bir şey oluyor. İçerideki sivil halktan kadınlar, çocukların falan korkuları, mahzun bakışları böyle yalvarır haldeki durumlarıyla falan diyor ki ya ben bu kadar büyük bir sorumluluğu eşim ve çocuklarım üstünden reddedemem. Kral da bana verdi şey yönetimi. Ben buradaki halkı elde evet. kalan askerlerle gizli geçişte götüreyim ve çıkartmaya çalışayım. Ne kadar kurtarabilirsek o kadarını kurtaralım. Tuğor'un bu kararından sonra yola çıkıyorlar ama tabii ki şey önde sivil halk var. İki yanı olabildiğince askerlerle ve arkası daha kalabalık sayıda askerle. Çünkü orklar, balruklar falan arkadan gelip bizi yok etmesin, mahvetmesinler diye böyle bir koruma alayı gibi V şeklinde oluşturuluyor. Ortada sivil halk gizli geçide doğru yol almaya başlıyorlar. Bunlar da güney tarafına doğru inmeye başlıyorlar Kral Meydanı'nda ve şey yapıyorlar. Artık o minastiri savunmasında, mihferde bir savunmasında gördüğümüz gibi erkek çocuklar falan da silahlandırıyorlar sivil halkın içinde kılıçlarını falan veriyorlar. Hani bizi de geçerlerse kendinizi koruyabildiğiniz kadar ya. koruyun diye. Hani artık o kadar zor durumdalar. Çok az sayıda asker kalmış büyük bir çoğunluğu sivil halk kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Herhalde anladığım kadarıyla ne var ne yok getirmiş abi. Melkor çok büyük bir orduyla hakikaten. Korkunç bir orduyla saldırıyor. Bu kadar büyük bir orduyla saldırdığı başka bir şeyde öyle bir ordusu var ama sonuçta karşısındakiler de çok fazla. Niğhet anı değil, de. Sırf bunu dedirtmek için sordum ha. İstek vardı özel istek. Orada doğlular ihanet etmese bayağı toparlamış oluyor aslında şeyler, erfler, değil mi? insanlar ve erfler. Doğluların ihaneti sonucu tam kaybediliyor savaş. Görkemli yol adı da verilen Tanrılar Meydanı'na doğru böyle kendilerini savunarak arka tarafta ilerliyorlar ve hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Güney Pınarlarının yanından geçip Akarsu yolunu izliyorlar ve oradan bir merdivenle aslında kentin meydan olarak en yüksek meydanına doğru tırmanıyorlar. O meydandan sonra gizli yola geçecekler zaten. Gizli yolun kapılarına gelecekler. Burada şey de belirtilmiş. İki taraftan bir saldırı oluyor. Yeni asker kafası bu kurmay kafası şey diye tarif ediyor Türkiye. Doğudan ve kuzeyden Saldırdılar diyor. Şimdi... <gülüyor> Ben kendimden biliyorum. Bizim için Doğu Kuzay falan çok zor anlaşılıyor. Yani her iki yandan saldırmışlar. <gülüyor> Ortlar. <gülüyor> ve bu saldırı sırasındaysa neredeyse o görkemliyor. Gizli yolun kapılarına kadar gelmişler. Yani girişine kadar gelmişler. Tam o sırada büyük bir saldırı oluyor. Ve o sırada ejderler içinde böyle cüssesi kocaman olan ateş ejderlerinden biri bu sis perdesi falan içinden çıkıyor. Ve çevreyi yakarak bunlara doğru geliyor. Böyle bayağı şey. Kuvvetli bir saldırı o ve o sırada o ejderin karşısında da altın zırhının içinde Glorfindel ve askerleri çıkıyor. Helal. Glorfindel Altı Çiçek Hanedanı'nın reisi ve Altı Çiçek Hanedanı'nın kahraman savaşçıları o şeyi yolundan çevirmeyi başarıyorlar. İşte Direkt bu. sivil halkın dalmasına. Öldüremiyorlar belki ejderhayı ama yolunu çevirip başka bir yöne kanalize etmeyi başarıyorlar. Tanrılar Meydanı da denilen Garainion'a geldiklerinde Garainion benim dediğim en yüksek meydan zaten Tanrılar Meydanı diye geçiyor. Bütün mabetler olabilecek en yüksek yerde olur. Artık daha fazla uzaklaşamayacağız diyor civillere yolu tarif ediyorlar siz mümkün olduğunca devam edin biz bu meydanda son bir savunma yaparak sizden kurtulabilenler kurtulsun işte diye biz son savunma hamlesi yapalım burada diye düşünüyor çünkü diyor, dayanamayacağız çok kuvvetli bir saldırı var Kitapsız ya. Yemin ediyorum. Orta dünyanın geri kalanı Güllük Gülistan'dık şu an. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir açıdan <gülüyor> Fakat dönüp arkaya baktıklarında bir bakıyor ki aslında bu takip işi falan biraz safsaklanmış. Gevşemiş. Çünkü kralın sarayının altına falan gelmişler artık orklar, balroklar. Zaferi kazandık. Kralı da kuleye hapsetmiş durumdayız. Orada yok edeceğiz falan diye. Orklar falan çapulculuğa dalmışlar. Ya, takip edenlerin sayısı gitgide azalıyor. Şu ki tamamen yırtmanın bir şeyi çıktı. Bahtımız açıldı Hani bizim bertaraf edemeyeceğimiz kalabalık düzenli bir düşman saldırısı yok. O zaman sivillerle beraber devam etmenin bir sakıncası da yok. Buradan diyor yırtabiliriz beraber sivillerle devam edelim. Gene sivilleri kollayarak gizli yola doğru giderken böyle düğün köşesi denilen orada ilahi meydandaki düğünleri yapıldığı dönünce karşısında iki örgü yapmış saçlarını İdril ve yanında Sadık Dostu Vorene'nin o yolun başında beklediğini görüyor. Buyur. Öğren nerede? Öğren dil, bak burada bahsetmemiş öğrendi ama muhtemelen yanındadır yani çok yakınında bir yerdedir öğrendi. <gülüyor> Hiçbir şey de <gülüyor> unutmuyor. <gülüyor> Nerede öğrendin? <gülüyor> Göğe çıkmış bile. <gülüyor> Ona gemi vermişler. <gülüyor> ve İdril'in bakışlarının ve Vorone'nin bakışlarının bu gelen kafilerin üstünde olmadığını fark ediyorlar. Şaşırıyorlar. Bunların arkasından kralın Ak Kulesi'ne doğru bakıyorlar. Hmm. Oraya sabitlenmiş bakışlar. Ve böyle bakışları deliyor geçiyor gibi. O sırada tu orada şey yapıyor. Hani bunlar nereye bakıyor? Ne oluyor diye. Kafasını çevirip baktıklarında böyle ejderler boğum boğum ateş yılanları falan kulenin çevresini falan dolandığını kulenin yukarılara doğru çıktıklardı. Sarayın içine girildiğini, merdivenlerden yukarı doğru tırmanan oklar olduğunu falan görüyorlar. Ve çok uzaktan sübiyet de olsa kulenin en zirvesindeki yerde Turgon'un böyle asil bir şekilde sağa solu gözlediğini görüyorlar. Böyle. Orada hani çok mağrur, korkmadan büsp gibi duruyor. Glingor ve Bansil'i fark ediyor Turgor. İkisi de artık perişan olmuşlar savaşmaktan falan. Çok yorgunlar ama savaşmaktan hala vazgeçmemişler. Glingor ve Bansil direkt olarak kral Ailesine dahil olduklarından onlar kralla beraber ölmeyi seçmişler. Ama savaşları hala devam ediyor. Hala kule ayakta. Tuor karısına doğru gidiyor doğal olarak. Hani İdril'in yanına doğru gidiyor. Ama İdril'in gözleri hala Tuor'da değil. Hatta bilinçsizce Tuor'u bile görmeden çok ağır bir kelamda bulunuyor. Diyor ki o askerlere. Babası kulelerin en yükseğinde ölüme kucak açan bana elbette ki yazık. Yani ben babama yardımcı olamadım bana yazık. Ama efendilerini Melko'nun gazabına kurban veren ve artık dönecek bir evi olmayanlara 7 kere yazık. Bunu duyunca Tuğur beyninden vurulmuşa dönüyor böyle. Hani... Biz sattık geldik o histe oluyor. şey diyor İdril diyor bak diyor ben buradayım eşim burada halen diyor hayattayım ve diyor şimdi babanı geri alıp gelmeye gidiyorum diyor. Ya atma nereye gidiyorsun Allah aşkına ya. Canım ölmeye gidiyor sonuçta yani onu göze almış Bu başka ne anlar Allah aşkına falan. Sırf artistik olsun diye konuşuyor İdril de. Ya ben kendi çevremden eski. Ankara çevremden falan bilin mi? Kaç tane konu komşu eşimizin, dostumun arkadaşı. Bu hatun eşlerinin gazlamasıyla kalkılarak. <gülüyor> Hayatları yakın. sakat kaldılar. <gülüyor> gazlamasıyla diyorsun işte. Ben de onu i̇şte diyorum. İşte İdril de gazlıyor adamı. Aynen. Adam da gidip ölecek orada. <gülüyor> şeyde <Al> işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi gitmeyedi yani. gaz Sen gazlıyorum diye gider misin? Gitmezsin mesela. Anneannen bir şey derdi. Yanınızda kadın varken yani eşiniz varken tabi biz sevgililiği anlamazlar yani, annem dedi. Yanınızda eşiniz varken eşinize iyi tembihleyip ağzını açmasın kavgada gürültüde. Başınızı belaya sokar verdi. An işte İdril de öldürtecek. Yani ben haklıyım. Evet Git, sen her zaman haklısın. Gitmeyeydi. Dur sen. <gülüyor> gitmeyeydi. Adam olay. Git. Zaten daha sonra gitmeyeydi aydınlanıyor yani. Heh. Ama çok güzel Devamı olmuş. öyle. 40 yıl laf edebilmek için gitmeyelim diyor. Gitmeyelim. <gülüyor> ben direkt <adama. gülüyor> Gitmese bir sefer niye gitmedin? Ben korkak. <gülüyor> Adam mısın sen? <gülüyor> Erkek bildik seni aldık. <gülüyor> Hiç demem. Vallahi gitmesin. <gülüyor> ziya. Ben de ölüp de gelip. <gülüyor> Ölmüş kadar oldum. Ve şey yapıyor işte. Ben de gidip alacağım kralı getireceğim diyor. Evet diyor. Yani kralımızı satmış gibi olduk falan o hanımanın lafı üzerine. Tam geri dönüp merdivenlerden inip. Kuleye doğru giderken efendim kocam benim dur diyor İdril. Arkasından kocasının olduğunu fark ediyor. Gecikmiş de olsa birbirlerini ilk kez karşılıklı görüyorlar o savaş sırasında. Ve şey diyor İdril bilgece davranması gerekenlerin diyor körlüğe düşüşü ne acı. O sırada da kule, kule çöküyor. Turgon içinde ateşlerin içine doğru yıkılıyor. Burada aynı şeyi tarif ediyor. Kule olduğu yerde çöktü diyor. Yani böyle diye yok oldu iki kuleler gibi İkiz kuleler gibi çökmüş acaba oraya da mı uçakla girdiler bilmiyorum yani ısınıyor ya ha, şey diyor zaten ejderhalar diyor temellerini erittiler diyor dört bir yandan sarıp ejderhalar temellerini erittiler ve kule olduğu yere çöküyor Turgon da orada ölüyor kulenin içinde. Vay be. Turgon da gitti. Tuğur'da şeyi Esnidim. düzeltiyor İdril'in o lafını. Hani bilgece davranması gerekenin körlüğe düşüşü ne acı diyor. orada şey diyor sevdiklerimizin inatçılığı da bir o kadar acı. Yine de bu hatanın cesaretten kaynaklandığını unutmayalım. Ve gidiyor karısına sarılıyor. Karısını öpüyor. İdril de kendine geliyor sonuçta. Kaçmaları gerektiğini sivil halka ve yanındaki askerlere söylüyor. Şu anda diyor onlar o coşkuyla, yağma hissiyle, kralın ölüşüyle falan diyor gevşek bıraktılar. Ama bizi fark edeceklerdir. Kaçanları fark edeceklerdir. O bakımdan diyor herkes dikkatini toplasın. Hiçbir disiplinsizlik yapmadan çok düzenli bir şekilde diyor benim kaçış yoluma girip canımızı Kurtarmayı gondolinden hayatta kalan birileri olsun diye diyor. Kaçma harekatını başlatıyoruz. Ve sarayı yağmalamaktan falan bir tap düşmüş. turganın ölümünden dolayı çok mutlu orklar falan da bunları o sırada gözden kaçırmış oluyor. Bunlar da yola giriyorlar. Tour'un en büyük korkularından biri de şu. Bizim sayımız azın sanmayacak kadar çok sivil hatla beraber. Yol o kadar geniş değil. Hani acaba birileri dışarıda kalır mı? Çok düzenli olmasak oradan rahat geçebilir miyiz? Ya da oradan geçişimiz çok uzun sürer mi falan diye de korkuları var ama çok disiplinli bir şekilde yanında askerler ve sivillerle kaçışıyor. Mutlu musunuz şimdi? Düştü işte gondolin. Mutlu musunuz arkadaşlar? Ama uyardılar abi. Dinleyecekti. Bilgi adamı dinlemeyenlerin burnu pislikten çıkmaz. Bilgi adamı dinleyeceksin. Turgon'a ne diyorsunuz? Turgon ama kendine aşık o orayı bırakamaz. Zaten şey gibi hani derler ya vatanından ayrıldı derdinden öldü falan. Yani hmm. Turgon zaten gondolinden ayrılsa soluklaşır giderdik kederinden yani yaşayamaz zaten yaşayamaz. muhtemelen hmm. Turgon da bunu biliyor ikisi özdeşleşmiş Turgon'la Gondolin Gondolin ölürse Turgon da ölür hmm. gibi olmuş evet hmm. birbirlerini yok ettiler evet. sanki evet. Yüzünlendin ya gerçekten üzüldük ya Gondolin'e Gondoline ve Turgon'a Turgon'a da üzüldüm canım. Turgon büyük trajedir. Evet ona. Ya bu bölüm evet büyük kayıplar verdik. Büyük kayıplar verdik. Ama kahramanca kayıplar verdik. <gülüyor> Doğru. Üzüldük bugün de. O zaman bölümümüzü kapatalım. Artık yolculuk galiba. Evet yolculuk. bundan sonra kaçış yolculuk. Bundan sonra kaçış var. Gondol'in düştü. Evet, teşekkür ediyoruz Zafer abi. Rica Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hala bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyenleriniz varmış. Videonun altında sosyal medya hesaplarımızda bırakayım. Orada hem gündeme dair hem de videolarımızla ilgili duyurularımızı yapıyoruz. Mutlaka takip edin. Takip etmeyenleriniz varsa. Ayrıca videomuzu da beğenin tabii ki. Tabii ki. Evet. Tabii ki. O zaman teşekkür ediyoruz. Hepinize yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz.